27. Numaralı konu, Umeyr'in Hazreti Peygamber'le konuşması sonra Ömer, Hazreti Peygamber'in yanına gitti ve, Ey Allah'ın Rasulu, şu, Allah'ın düşmanı Umeyr bin Vehbe kılıcı boynunda olduğu halde geldi, dedi, Hazreti Peygamber de ona git onu huzuruma getir, dedi, Ömer çıkıp onun kılıcının kayışından tutup çekerek Hazreti Peygamber'in huzuruna getirdi ve etrafındaki Ensar, asiz siz de geliniz, Peygamber'in yanında oturunuz, bu habisin Peygamber'e saldırmasını engelleyiniz, çünkü bu emin bir insan değildir, dedi, Hazreti Peygamber, Ömer tarafından kılıcının kayışından tutuk çekilerek getirilen Umeyr'i görünceye Ömer, onu bırak, ey Umeyr, sen de bana yaklaş, dedi, Umeyr, Hazreti Peygamber'e yaklaşarak cahiliye selamı olan mutlu sabahlar, diye selam verdi, bunun üzerine Hazreti Peygamber Allah bize senin selamından daha hayırlısını vermiştir ey Umeyr, bize cennet halkının selamı verilmiştir, buyurdu, Umeyr Muhammed, andolsun ben bu İslam selamını yeni işitiyorum, dedi, Hazreti Peygamber sen niçin gelmiştin ey Umeyr, diye sorunca da şu sizin elinizdeki esir için, oğlunu kastediyor, geldim, bu konuda bana bir iyilikte bulununuz, dedi, Hazreti Peygamber o halde senin boynundaki kılıç nedir, diye sordu, Umeyr Allah kılıçlarımızı kahretsin, bize ne faydası oldu ki, Bedir'den kinaye, dedi, niçin gelmiştin, bana doğrusunu söyle, dedi, Umeyr yalnızca oğlumu kurtarmak için geldim, dedi, Hazreti Peygamber hayır, yalandır, siz saffan bin Ümeyr'de, ile birlikte onun hicrinde oturdunuz ve leşleri Bedir kuyusuna atılan Kureyş ölülerinden bahsettiniz, sonra sen, eğer benim boynumda bir borç ve kendilerine bakacağım bir ailem olmasaydı gider Muhammed'i öldürürdüm, dedin, bunun üzerine Saffan senin borcunu üzerine aldı, ailene bakmayı da taahhüt etti, sen de gelip beni öldürecektin, Allah benimle senin arana girmiş oldu, buyurdular.